Kardeşlerim, muazzez müminler, iki asırdır alem İslam, fiili manada işgal altında, şehirler işgal altında, kadınların iffetleri tehlikede, Müslüman çocuklar sokaklarda ağlıyorlar, Müslümanların evlerini yıktılar, halleri, sokakları, mahalleleri perişan, batı işgaliyle, istilasıyla artık son noktasına geldi. Sidre-i ulaştı. Bugün itibariyle sadece mevzilerini koruyabiliyor. Fakat şimdi Batı şehirlerinde Müslüman gençler, kiliseler kapanırken onlar cami açılıyorlar. Kilise kapanıyor, havra kapanıyor, papazlar ağlıyorlar, sadece yaşlılar kiliseye geliyor diye. Ama şimdi Londra'da, Paris'te, New York'ta Müslümanlar, Ülkeleri, şehirleri işgal altında olan Müslümanlar Camiler açıyorlar Allah'ın inayetiyle Yeni bir yol, yeni bir istikamet, yeni bir hayat belirliyor Şu kadar süren, karanlıktan sonra Geceyi onaran Allah Azze ve Celle Güneşin doğuşuna emir vermek üzere Sabaha doğru, fecre doğru gidiyor Müslümanlar Fakat o yol Üzerine Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın işaretler koyduğu o yol. Firavunlar, Nemrutlar yollarda olacaklar. Ekranlarla, gazetelerle, düşünce merkezleriyle sizi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan sanki onda yürüyor gibi zannederek alacaklar, çalacaklar, istikametinizi karıştıracaklar. Onun için Kur'an'ın sahibi bize, İhdina sıratul mustakim. Her namazda yalvarın, her namazda yakarın Allah Azze ve Celle'ye. İhdina <gülüyor> demek, sabit kıl bizi ya Rabbi. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yolundan, onun millet örgüsünden, ayırma bizi ya Rabbi, hep orada kalalım. Yolun mimarı, yolun hamurkarı Muhammed Aleyhisselam olursa, o zaman o yol sırat-ı mustakim olur. O zaman o yol seni cennete götürür, Allah'ın cemaline götürür. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعَقُوبِ küllen hedeynâ ve nûhâne hedeynâ min kabulü ve min zurriyetihi âyeh devam ediyor. Canab ı Hak peygamberlerden bahsediyor. Sayfa yaşaya kadar iniyorsunuz. Dibinde buyuruyor ki, febihudâhu muktedih. Ya Muhammed yukarıda yol açan peygamberler var. İbrahim var. Putları kıran uffillekûm ve limâ tâbudûne min dûnillâh Yuhosun size putlarınıza, put siz semlerinize kıyamete kadar yuhosun diyen İbrahim'in yolu, Nuh'un yolu, Musa'nın yolu, Harun'un yolu febi muktedi onların yoluna gir. Bilalleri, Ammarları, Süheyb'leri onların yoluna çağır. Salavatullah ale neviyye ve aleyhi ecmaîn. o yola girince Allah'ın boyasını göreceksiniz nasıl anlayacaksınız nereden anlayacaksınız yolda işaretler olacak işaretlere bakacaksınız işaretleri görürseniz o zaman yol Allah'ın yolu Allah, Allah'ın boyası Allah'ın boyası elde olmaz Allah'ın boyası dilde olmaz Allah'ın boyası hayatın bütün şubelerinde olur iman İslam sadece kalpte olmaz, sadece namaz değil İslam, sadece oruç değil, sadece haş değil, sadece düşünce değil, hayatın bütün şubelerini alır. Bütün şubelerine taşırsanız Allah ve Resul davasını, o zaman sıvık Allah, Allah boyası olur. Bakın, mahalleye bakın, evinize bakın, sokağınıza bakın. Eğer yürüdüğünüz mahalleler Kur'an-ı Hakim فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Faizi alanlar, verenler, faiz işlemi yapanlar Allah'a, Resulüne, Hazreti Muhammed'e savaş açtılar Onunla savaşıyorlar Eğer yaşadığınız mahallelerde Allah'la savaşanlar Hazreti Muhammed'le savaşanlar yoksa Sıbıgatallah, Allah'ın boyası var bakın oturduğunuz meclislere oturduğunuz halkalara bakın ya eyyühellezine amenu İn câekum fâsikum Binebe'in fetebeyyenu Er bir fasık nekire getiriyor. Nebe'in kelimesi nekire. Yani hangi fâsık olursa olsun, hangi haber olursa olsun size böyle bir haber getirdiklerinde bir fasık haberi derinlemesine tahassüs ediyorsanız o haberden, araştırmadığınız haberden hareketle bir Müslümanın iffetine, ahlakına dünyasına, malına mülküne tanetmiyorsanız, etmiyorsanız uzak duruyorsanız fasık haberlerinden kaçıyorsanız o zaman sıbkatallah sizde Allah boyası var ya yühelledina menüseni bu kesiran min zan. Eğer duygularınızı terbiye ettiyseniz, zandan kaçıyorsanız, gıybet yoksa oturduğunuz mecliste o zaman subhata Allah. Sen de Allah boyası var. İnnel mu'minuna ihvetun. Fa aslihu beyne ahawaykum vettakullah la'allekum turhamun. Müslümanlar sadece kardeş Onlar birbiriyle savaşmazlar Onlar Yanlarındaki adama Samsunlu olmasına Trabzonlu olmasına Oflu olmasına Emşerisi olmasına Türk olmasına Kürt olmasına değil Müslüman olmasına bakarlar Yanındakine Kendiyle aynı dili okumasına değil, aynı dili konuşmasına değil, aynı dine inanmasına, aynı Allah'a iman etmesine bakarlar. Sıvgat Allah eğer yürürken yanında senin gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a iman edenler var, yol arkadaşlarını onlardan seçtiysen selamullahi aleyküm. Allah'ın selamı üzerine olsun. Müslüman sıbga Allah, Allah'ın boyasını alacak. Allah'ın boyasını hayatın bütün şubelerine, bütün noktalarına taşıyacak. Dilinde, kalbinde, elinde, yüzünde, konuşmasında, her yerde baktıkları zaman işte Müslüman diyecekler. İslam boyası ona en güzeli en çirkin, en çirkini en güzel gösterecek. Yani zihninde en güzel olanı İslam. Eğer çirkinse en çirkin, zihninde güzel olanı eğer hakikatte çirkinse İslam ona en çirkin gösterecek. Bir kız çocuğu. 18 yaşına kadar gelmiş. Tesettüre kahretmiş. Tesettüre sebbetmiş Hep farklı zaviyelerden bakmış. Ama sonra ona "Vakar nafibuyu tukunna." Birisi geldi. Tesettürden, iffetten, vakardan hayatının merkezi ev olmasından bahsetti. Yani "Saennebi, les sunne kahedin minen nisa." Siz sıradan bir kadın değilsiniz. Peygamberin eşlerine, müminlerin annelerine bakın. Onların izinden, onların yolundan yürüyün dedi. Değişti bu kız çocuğu, tesettüre büründü. Önceden tesettürü en çirkin görüyordu. Ama şimdi en güzel tesettür, en güzel Ayşe, en güzel Fatıma, en güzel Hatice görünüyor ona. Sıbgat Allah, Allah'ın boyası, kalbinde varsa... Allah neye güzel diyorsa, Hazreti Muhammed Aleyhisselam neye güzel diyorsa en güzel olacak kardeşim. Değiştirecek hayatı. Bir mağazaya giriyorsunuz. Yahudinin dükkanı, Hristiyan dükkanı, Hindu'ya ait Budist'e ait ve yanında Müslüman'a ait bir dükkan. İçeriye giriyorsunuz, Yahudi de kadın kıyafetleri, mankenler var, onların üzerinde teşhir ediyor. Ya da defileler yapıyorlar, podyumda kadınlar var. Kıyafet diye kadınları teşhir ediyorlar. Yahudi teşhir eder, Hristiyan teşhir eder, Hindu teşhir eder, Budist teşhir eder. Ama orada bir dükkan var, o da kadın kıyafeti satıyor. Fakat mahremiyeti koruyorsa, Selamlayın, Sıbıgatallah, Allah'ın boyası var o dükkanda. Müslüman dükkanıyla ayrılacak. Dersen çıktım, kardeşlerimiz geldiler sabah bu sabah. Saat on gibi. Birisi geldi bir soru sordu. Burada yaz programında okuyan, hukuk öğrencilerinden bir kardeşimiz. Hocam dedi, İstanbul hukuktayım. Yanda okulun çevresinde dükkanlar var. Onlar hocaların, notlarını öğrenciler kayda geçiyorlar. Oradan alıyorlar, sonra aktarıyorlar, kitap yapıyorlar, dökümünü çıkarıyorlar. Satıyorlar onları, hocalara ait notlar. ''Onları kullanmıyorum, haram diye kullanmıyorum. Hocaya sorsam, hoca cevaz verse kullanabilir miyim?'' Ey Allah Resulü öğrencisi, dünya seni buradan tanıyacak işte. Batıdan, Londra'dan, New York'tan hırsızları çıkarıp Afrika'yı, Asya'yı sömüren yetim çocukların sofrasından ekmekleri alan dünya dinle. Ömerler gelecek, Hazreti Muhammed'in çocukları gelecek.'' Onlar sana adaleti gösterecekler. Bir hocanın izne alınmadan kayda geçen notlarını kullanmak haram diye elini uzatmayanlar. Ey Londra seni onlar idare edecekler Allah'ın inayetiyle. O zaman dünyaya selam gelecek. O zaman dünyaya eman gelecek. Hazreti Muhammed'in çocukları Sıbıgat Allah'a. Allah'ın boyasından tanıyacaksınız Eğer ellerini bana ait değil diye Benim Emeğimi olmadan, başkasının emeğini alırsam, yarın kıyamet günü bunun hakkını ödeyemem diye elini uzatmayanlar, Ey dünya, sana gelince, vicdanına deyince, Abdülhamit'ten sonra Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştirdiği devlet başkanları dokunacak şehirlerine ey dünya. Sıbıkat Allah. Allah'ın boyasını vuracaksın kardeşim. Seni o boyayla, o imanla tanıyacaklar. Hayatın bütün noktalarına, bütün şubelerine taşıyacaksın. Kur'an-ı Kerim: Allah var" diyor. Ya da "İricellezine keferu fi kulubihimul hamiyyet hamiyyetel cahiliye." Allah'ın boyasının olmadığı yerde cahiliye var. İslam'dan önceki sistem, İslam'dan önceki yapı var. Kur'an Hakim, o cahiliyeden, tavut sisteminden uzak durmaya seni davet eder. Vakan fi buyutkunna ve la tabarracne tabarrucul cahiliyetul ula. Kadına der ki: "Sokağa çıktın, yaşıyorsun, yürüyorsun. Evin var, şuradasın, buradasın. Acaba cahiliye içerisinde yoksa Allah'ın boyasıyla beraber mi yaşıyorsun?" Eğer kıya Hz. Muhammed yoksa, kıyafetinde Kur'an yoksa, Allah'ın talimatları yoksa yaşadığın hayat, cahiliye hayatı, Allah'ın boyası varsa kadın yukarıdan aşağıya tek parça bir kıyafetle kapanacak erkek, Allah'ın boyası varsa sokakta kadın gördüğü zaman Gayri ihtiyari bir defa baktıysa ikinci defa gözünü kaldırıp bakmayacak hesabı var diyecek, ahiret var, cehennem var diyecek. Sıbkat Allah, kardeşlerim Kur'an-ı Kerim bize cahiliyeden bahseder, biten, çöken Allah Resulü Aleyhisselam'ın ile ortadan kaldırdığı o yapıdan, tarih olan sistemden Kur'an neden bahseder bize? Önünüzde tehlike var diyor. Yeniden sizi İslam caddesinde, sırat-ı mustakimde olduğunuzu birileri vehmederek cahiliyenin yoluna çekebilirler, alabilirler, uzaklaştırabilirler. Bakın sıvgat Allah, Allah'ın boyasına bakın, cahiliyenin düşünce sistemine bakın. Nerede duruyorsunuz? İnne ekremeküm endallâhe tıkâküm. Cahiliyede renge bakarlar, soya bakarlar, ırka bakarlar. Ona göre birliktelik oluştururlar. Ama Kur'an hakim buyuruyor ki bundan sonra bütün cahili sistemlere paydos insanların imanına, takvasına bakacaksınız. Allah katındaki kıymetleri inne ekremeküm indallahi ytakakum. Muttaki oluşlarına göre belirlenecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethediyorlar. Amca devletini çökertiyorlar. O şehirde doğmuş. O şehrin havasını teneffüs etmiş. Hala sonra da amcaları orada, amca çocukları orada ensarla geldi Allah Resulü. ellerle geldi. Kendi ırkına ait, kendi hemşerilerine ait. Mekke müşrik devletini çökertiyorlar ve buyuruyorlar ki Elhamdülillah illedi. Elhamdülillah illedi azheban cumubiyete'l cahiliye. Cahiliyenin gururunu sizden gideren, yok eden Allah'a hamdolsun. Ensar'la beraber amca çocuklarını yendi Muhammed Aleyhisselam. Ama Allah'a hamd ediyor. Yani diyor ki ey Müslüman sen kendi ırkından diye, seninle aynı dili konuşuyor diye, dinsiz, marksist, Allah'a inanmayan kafirle beraber oluyorsan feveilul lil musallin. Yazıklar olsun namaz kılanlara. Katallah, Allah, Allah'ın boyasını Vuracaksın Muhammed Aleyhisselam gibi Yüreğine, kalbine, aklına Bütün hücrelerinle Müslüman olacaksın Marur bin Süveyd rivayet ediyor Diyor ki Rebeze'ye gittim Ebu Zerri ziyarete gittim Ebu Zer radıyallahu anh Cahiliyeyi Allah Resulü bize En güzel Ebu Zerri üzerinden anlatır Gittim Rebeze'de. Allah Resulü Aleyhisselam'a haber verdiği gibi, Yanişu Vahde, Yamutu Vahde, Wayuhşaru Vahde. Yalnız yaşar Ebuzer, yalnız ölür Ebuzer, yalnız haş olur Ebuzer. Ebuzer'i gördüm. Yanında birisi var. Ona hizmet eden birisi. Ebuzer'in bir hüllesi var. iki parçadan, izardan, ridadan oluşan bir elbise. Ebuzer radıyallahu anh, Elbisenin bir kısmını kendi üzerine almış, diğerini yanındakine verdi. Dedim ki Ebu Zer, sen Hz. Muhammed'in öğrencisi, neden üzerinde yarım bir kıyafetle duruyorsun, neden bu kıyafeti kendi üzerine almıyorsun, takımı neden böldün, neden bu halde yarım kıyafetle duruyorsun Ebu Zer? Ebu Zer Radıyallahu anh Efendimiz'e bu ifadesi Yıllar öncesini hatırlatır Yıllar öncesine gider Ebu Zer Buyurur ki Ebu Zer Benim yanımda birisi vardı Cahiliyenin Adetinden henüz kurtulamamıştım onunla aramda bir mesele olmuştu ırkına bakmıştım annesine bakmıştım yebnes sevda demiştim ey siyah kadın oğlu demiştim sonra Allah Resulü Aleyhisselam'a gitti ya Resulallah dedi İslam yok mu? iman yok mu? Kur'an yok mu? neden benim rengime bakar? neden soyuma bakar? neden annemden dolayı beni Ebu aşağılar ya Resulallah çağırır Hz. Muhammed Aleyhisselam Ebu Zer'i buyurur ki ya Der. ''İnnekem riun fiike cahiliyetun'' ''Hala sende cahiliye var Ebu Zer'' ''Nasıl olur da cahiliyenin insanları aşağılayan, tahkir eden, ırkına, diline, soyuna, bölgesine bakan anlayışıyla, müslümanla konuşursun Ebu Zer'' Ebu Zer radıyallahu anh o zaman Peygamber Aleyhisselam buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem hum ihwanukum jaalahumullahu tahta kum. onlar kardeşleriniz Allah sizin idarenize verdi yediğinizden yedirin içtiğinizden içirin giydiğinizden giydirin taşımayacakları, yapamayacaklarından fazla onlara vazife vermeyin. Eğer verdiyseniz onlara yardımcı olun. Şimdi bu kadar kıyafet var. Allah Resulü buyurmuşlardı ki, onlar idarinizde, yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, İki parça elbise var sadece beni örtüyordu ama onun elbisesi yok. Allah Resulü bana yıllar önce öyle buyurmuştu. Şimdi ben Allah Resulü Aleyhisselam'ın talimatını çiğneyip cahiliyeye dönecek o ortada kıyafetsiz bir halde dururken dolaşırken ben nasıl bu takımı giyebilirim ve sonra bu halde yarın Hazreti Muhammed'in huzuruna çıkabilirim cahiliyeden bütün renkleriyle uzaklaşabilmek buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem dimaul cahiliyeti mevduatun cahiliyenin kan davaları ayaklarımın altında ribel cahiliyeti mevduun cahiliyenin faizi faiz davaları ayaklar altında kardeşlerim önümüzde bir dünya var bir dünyada yaşıyorsunuz bir hayatın içindesiniz Hayatınıza bakın, sokağınıza, evinize, okulunuza, mektebinize bakın. Eğer orada İslam'ın bütün değerleri hakimse, sıvgat Allah var. Allah'ın boya sana hakim. Eğer sende cahiliyeden kalan, Aşağılayan, takir eden, dışlayan, namaz kıldığın halde ırkından diye dinsiz, Marxsiz kafirlerin yanında yer alma diye içinde bir muhabbet varsa işte o zaman imanımızı yeniden sorgulamalı Kur'an hakim bize velakinallaha habbele ileykumul imane ve zeyyanehu fi kulubikum ve keraha ileykumul kufr ve'l fusuk azze ve celle onlara imanı sevdirdi buyuruyor. İmanı seven yürek korkar. Neden korkar? Cahiliyyeye dönmekten, mürteci olmaktan korkar. İrtica İslam'ı yaşamanın değil İslam'dan sonra Hz. Muhammed'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Cehil'e dönmenin adıdır yekrehu en yauda fil cahiliyeti kema yekrehu en yul kafin nar ateşe atılmaktan nasıl korkuyorlar nasıl titriyorlar nasıl onun çirkin görüyorlarsa İslam'dan sonra cahiliye savrulmaktan işte öyle korkuyorlardı korktuğumuz an cahiliyeden ateşten kaçtığımız gibi kaçtığımız zaman Allah yeniden yolumuzu açacak. ike yed'une ilen nâr. Wallahu yed'u ilen cenne. Hz. Muhammed yolun üzerinde seni cennete davet ediyor. Sıbgat Allah. Allah'ın boyasını vur eline, vur diline, vur gözüne, vur da gel diyor. İhdine sıratel mustakim. Beni Allah resulün yolunda sabit kıl, al huzuruna ya Öyle yalvar kainatın sahibine. Kardeşlerim, yeni yollar açılıyor. İşte bu camiyi dolduran, İslam'ın çocukları, o yolları aşmak için buradalar. Londra'da, Paris'te, Mısır zindanlarında, Muhammed Mürsi, dışarıda onun öğrencileri, Bağdat'ta, Şam'da, İslamabad'da, Doğu Türkistan'da, zalimlere, emperyalistlere, Ebu Cehillere karşı, Hz. Muhammed'in genç öğrencileri, yolları açıyorlar, sana geliyorlar ya Resulallah, ulaike yedûn Vallahu yedu yedû ilel onlar cennete çağıran Allah Azze ve Celle'nin davetine uydular ya Rabbi. Sana geliyorlar. Cennetine, cemaline geliyorlar. Kardeşlerim o yolda mıyız? Konuşmanıza bakın. İfadenize bakın. Arkadaşlarınıza bakın. Davanıza bakın, sancağınıza bakın, yürüdüğünüz insanlara bakın. Eğer onlar sizin gibi Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı dünyayı onaran bir mimar olarak kabul ediyorlarsa, sıfatallah Allah'ın boyası sizin bütün mevcudiyetinize hakim oldu demektir. İşte siz o yoldasınız. O yolda olanlar belki yarın, belki yarından daha yakın bir zamanda, dualar, fiili ve kavli dualar tecelli edecek. Allah yeniden yolumuzu açacak.